İnsanlar insanlar kıyamet günü benim izimce haşrolunacaklardır. Ben akibim ki benden sonra peygamber yoktur. Bu e, Muvatta'da, Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de geçen bir rivayettir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan bir rivayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve buyurdular ki: Allahü Teala e, Kureyşlilerin setlerini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 Kullan, kullanılan, onun hakkında kullanılan isimlerdir. Daha ayrıntılı bilgi için bu bunun isimlerinden ve manalarından bahseden kitaplardan faydalanabilir. E, çünkü o e, çok güzel, olağanüstü, güzel bir ahlaka sahip bir insandı. O gerçekten birçok sıfatı üzerinde taşıyan bir insan. E, onu daha iyi tanımak, böyle kısa sözlerle, kısa izahatlarla anlatabilmek mümkün olmaz. Bununla ilgili eserlerden faydalanmalıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.